الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين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 إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عذذ كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكذاعب أطرابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاءا حسابا سبق الله العظيم وبلىنا رسولهم النبي الهاشمي الكريم يا اله العالمين ظاهر وباطن موسى انوار ايماني وقراني الهي لهنا Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masrun ve mahfuz eyle. Tevfikatü subhaniyen'i bizlere yâr eyle. Cümlemizi cennet ve Allah şerefiyle şerefiye ve serfiraz eyle. Amin ve hırmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Terim Müslümanlar. Müegyidat silsilesi içinde size takdim etmeye çalıştığım dersleri Nihayet hadiselerin seylinin, eşya ve hadiseler seylinin, insan iyi ve kötüsünün akıp gidişinin varacağı son noktaya geldik. Cenab-ı Hak oraya göre hazırlanmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Bir kere gelmiş bulunduğumuz şu dünyada yapacağımız şeyi en iyi şekilde yerine getirebilirsek, Cenab-ı Hak en iyi şekilde yapma bizi muvaffak kılabilirse, kılarsa, liyakat izhar edersek o kılar. Liyakat izhar edersek o da kılarsa, bir kere daha dönmeyeceğimiz bu dünyayı çok iyi değerlendirmiş olacağız. Dini hayatımıza bir müeyyide olarak 5-10 dersten beri üzerinde durduğum bu hususu da sona erdirmek istiyorum. Şurasını hemen arz edeyim, mahşer, mizan, terazi, sırat, havuz bunlar üzerinde belki uzun boylu durmak iktiza ederdi. Ben sadece bir fikir vermek için küçük bir temasla iktifa ettim. Mahşerin yüzüne beraber baktık, geçtik. Mizan ve teraziye fikren, hayalen uğradık. Orada da fazla durmamadık. Ve bir evvelki derste sizi cehennemin dehşetine baktırmaya çalıştım. Dikkatinizi o noktaya çektim. Tam için içinde ondan kurtulmamız lazım geldiği hususu ve yolunu ira etmeye, şear etmeye çalıştım. Bıraktığım yerden alarak bu derste işi sona erdirmek istiyorum. Rabbim inayetini bizimle beraber, sizlerle beraber eylesin. Amin. Bademe planda arzını kararlaştırdığımız suslara intikal ederiz inşallah. Ahlak-ı aliye Ahmedi aleyhisselatu Vesselam'ı düşünüyordum. Ahiret hayatına iman etmek ve dünyada yaşarken safha be safha daima onu göz önünde bulundurmak, bu dünya hayatının kıvamı ve sedadıdır. Dünya hayatı ancak bu sayede istikamete kavuşur. İnsanlar ancak bu sayede müstakim yaşayabilirler. Dinsizin ve imansızın Müslüman üzerinde oynadığı en büyük oyun, ahiret hissini ahirette Allah'a hesap verme düşüncesini ve izanını O'nun kalbinden çıkarma şeklinde olmuştur. Kalpler yaptıkları şeylerin hesabını Allah'a vermeden uzak kaldıkları müddetçe, o duygudan fâri oldukları müddetçe, insanın istikamet içinde, insanlığın istikamet içinde yaşaması mümkün değildir. O teselli bulabilmek için yeni felsefeler icat ve inşa edecek. Yeni sistemler getirecek, kalbini doyurmaya çalışacak. İnsan hayatında ahiret boşluğunu başka şeylerle doldurmaya çalışacak. Halbuki insanı yaratan Allah Celle Celaluhu, bir ihtiyaç halinde onun mahiyetine derc ettiği bir kısım meseleler vardır ki, o meseleler isaf edecek ve insan içinde bir türlü kapanmayan ve doldurulmayan o ciddi boşlukları yine Allah dolduracaktır. Dünyevi hayatımızın kıvamı, Huzurumuzun temel taşı Allah'a iman ve ahirete imandır. Bu duygulardan mahrum olan insanın huzurlu ve mes'ud olması düşünülemez. Belki o eğlendirici ve eğlenceli şeylerle kendi kendini uyutur, tenmim eder. Muhakkaten belki acıları duymama muvaffak olabilir. Fakat ebedi huzuru kazanması mümkün değildir. Ebedi huzur ebedi saltanattan gelir. Ebedi huzur ahirete ait ebedi saltanattan gelir ve ebedi hüzuru, ebedi saadeti ve saltanatı hazırlayan ezel ve ebed sultanı Hazreti Allah'tan gelir. Kalp ona imanla donatıldığı müddetçe gönül ahirete imanla meşbu olduğu müddetçe insan huzur içinde yaşayacaktır. Hakiki bir mümin daima kalbinde ve vicdanında cehenneme girme endişesini taşır ve yine hakiki bir mümin daima kalbinde ve vicdanında cehenneme vasıl olma iştiyakıyla kanat çırpıyor gibi uçar durur. Bu istek ve bu korku, bu havf ve arasında muvazenesini bulur ve istikamette yaşamaya çalışır. Dünyada sırat da budur. Ve buna sırat-ı müstakim diyen Hazreti Allah, günde kırk defa Fatiha'da bu ahdüpeymana sadakatimizi yenilememizi istiyor. Bu duayı tekrar ben tekrar kendisine takdim etmemizi istiyor. İhdine sıratal <gülüyor> müstakim. Allah'ım bizi sıratı müstakime hidayet eylem. 40 defa istiyoruz bunu Rabbimizden. Kavf ve arası bir yol. Dünya ve ukba muvazenesini ifade eden bir yol. Gönül ve cesedin bir araya gelme yolu. Kalp ve ruhun bir araya gelme yolum. Amelin hasenat, ...ve salihatla beraber dünyaya ait işlerin bir araya gelmesi yolu... ...biz ahdüpe peymanımıza sadakatin ifadesi olarak... ...günde kırk defa Allah'tan istiyoruz bunu. Kırk defa ağzımızda bilerek veya bilmeyerek istediğimiz bu şeye... ...fiilen sadakat içinde bulunma mecburiyetindeyiz. Neyi istiyoruz Rabbimizden? Dünya ve ahiret muvazenesini istiyoruz. Neyi istiyoruz Rabbimizden? Kavfü ve reca muazenesini istiyoruz. Neyi istiyoruz Rabbimizden? Kafayı ihmal etmemenin yanı başında ruhu ihmal etmemeyi istiyoruz. Cesedi ihmal etmemenin yanı başında letaif ihmal etmemeyi istiyoruz. Maddi ve manevi insanı aç bırakmamayı istiyoruz. Kalbin aç kalmamasını, ruhun aç kalmamasını, insan duygularının aç kalmamasını, tek kelimeyle Rabbimizden maddi ve manevi tatmin istiyoruz. Zahir ve batınımızı doyurmasını istiyoruz. Biliyoruz ki bu yolda yürüdüğümüz müddetçe huzursuz olmayacağız. Ve bu yol öyle bir yol ki bunun yürüyüşü huzurlu olduğu gibi neticesi de huzur. Ve hem ebedi bir huzur, ebedi bir saadet huzurlu yolda yürüyüp o ebedi huzur ve saadete vasıl olan Bahtiyar üzümdeyi Allah bizleri ilhak eylesin. Bir evvelki derste kısaca sizlere cehennem bu onun getirdiği endişeleri isar ettim. Muazenemize riayet etme mecburiyetindeyiz. Cennet ve cehennem fikri çok mühimdir. Ve müminin hayatında bir ağırlığı vardır. Ve müminin düşüncesinde o ağırlığı muhafaza etmelidir. ''Mü'min, bektaşi havası içinde o cennet ve cehennem fikrini ve onun kalbinde ağırlığını yitirirsem, ve yine mü'min ilhatla, temerrütle veya şek ve şüpheyle o ağırlığı yitirirsem, ve yine bir kısım kimselerin cennet ve cehennemi kale almıyoruz şeklinde ortaya attıkları fikirlerle, cennet ve cehennem düşüncesinin insanın ruhu hayatındaki ağırlığı kaybolursa, mü'min muvazenesini kaybeder.'' öyle bir müminin hayatında muvazene bahis mevzu değildir. Vaka biz, çok nadide ve müstesna fıtrat, bir kısım kimselerin içinde yaşadıkları topluluğun imanını kurtarma istikametinde, nefislerini hatta cehennemin alevleri içine girme pahasına dahi olsam, feda ettiklerini, bu mevzuda hasbilik yaptıklarını, nefislerini unuttuklarını, ciddi bir diğergamlık içine girdiklerini, ayar ateşine yanma, sevdasına tutulduklarını görüyoruz. Fakat bunlar çok yüce kametlerdir. Şeriatın getirdiği, dinin getirdiği objektif emirlerle tevfik edilmemeli bunlar. Bunlar müstesna ve yüce bir ruhun, Rabbisiyle münasebete geçtiği, rahmetle rezonans olduğu bir durumda, hususi rabbiyle ile kendi arasında bir sır olarak ifade ettiği şeylerdir ki, doğru ise Hz. Ebubekir'in, Allah'ım benim vücudumu o kadar büyük yap ki cehennemi doldurayım başkası girmesin. Onlara has bir hava, onlara has bir namedir. Dini, mübini, İslam'ın objektif emirleriyle tehlif etmek mümkün değildir. Cehenneme girmeyeceğiz. Zira fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah, akşam namazlarından sonra gündem, üç defa veya yedi defa, ve ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar buyuruyordum. Allahümme bizi cehennemden muhafaza buyur diyordu. Fahri kainat efendimiz diyordum. Cehennemi gözleri görmeyecek dünya ve ukbanın sultanı söylüyordu. Ve sonunda da Allahümme edhillel cennete buyuruyordu. Allahümme bizi cennete ithal buyur diyordu. Binaenaleyh cennet ve cehennem hakikati... İnkar edilmeyecek, tezif edilmeyecek kadar büyük hakikatlardır. Ve bir müminin hayatının kıvamı ve sidadıdır. Onlar müminin hayatından silinip gittiği zaman, müminin hayatında istikametten bahsetmek mümkün değildir. Bu noktaya binan, bu muvazene için, bir iki dersten beri ısrarla üzerinde durdum. Mümin cehennem endişesini vicdanında yaşar. Oraya gireceğinden korkar. Ve bu sayede de gün, be gün cennet ümidi içinde belirir. Allah'a karşı itimat belirir içinden. Reca hissi belirir. Onun kapısından başka vurulacak kapı olmadığı hissi belirir. Ve böylece güçlenir mümin. Hatta cennet ümidi, ebedi saadet ümidi dahi içinde onun belirir fazlasıyla. Çünkü haliyle der ki Allah'ım. Bizi bir imtihan için bu dünyaya getirdin. Başka yerlerde bize bir kısım şeyler gösterdiğin gibi burada da gösterdin. Burada da serencamemiz ve sergüzeşti hayatımızın olup bittisi bütünüyle kaydediliyor. Ve burada başımızdan geçen her şeyin hesabı başka bir alemde verilecek. Bu ve orada tutuşturulan korkunç bir ateş var. <Sessizlik> o kadar ki yakıtı insanlar ve taşlar İnsanların serfuru ettikleri, perestiş ettikleri putlar, totemler... Böyle bir ateşi de bizim karşımıza koydun. Ve bunun yanı başında enbiya ve evliyanın gireceği cenneti de bize, bize gösterdin. O cehennemden kurtulmak, bu cennete gitmek bizim elimizde değil. O cehennemden kurtulmak, bu cennete girmek meleğin de elinde değil. O cehennemden kurtulmak, bu cennete girmek bizim amelimize de bağlı değil zira biliyoruz ki Fahrüke Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Buhari Müslim intikal ettiriyor bize. Sahabi soruyor, "Sen de mi ya Allah? "Evet, ben de amelimle giremem cennete. Allah rahmetiyle beni hata buyurmaz da." buyuruyor. Karşımızda kimsenin kurtulması mümkün olmayan böyle dehşetli ve tutuşturulmuş bir ateş var. Ve bunun yanı başında insanın ölmeyecek, gençliği solmayacak Yaprağı dökülmeyecek, hazan mevsimi görmeyeceği aynı zamanda bir bahar asa, cennet asa bir yer de var, bir alem de var. Ne bu ateşin dehşetinden kurtulmak, ne de o saadetin, o ebedi saadetin kucağına girmek, atılabilmek. Bunların ikisi de bizim elimizden gelmediği için senden, senden diyoruz. Ve bunu da yine günde kırk defa tekrar ettiğimiz Ahdü Peyman Ahit Namesi için de tekrar ediyoruz. İyyaka na'budu ve iyyaka Allah'ım yalnız sana kulluk yapıyoruz. Ama kulluk öyle çetin bir şey ki, neticesine vasıl olmak da o kadar zor bir şey ki, kimse bu ağır işin üstesinden gelemeyecek. Öhtesini aldığı bu işi rahatlıkla eda edemeyecek. Binan aleyh biz tekrar edelim. Ve iyyaka sayin. Yardımı da sadece ve sadece senden istiyoruz. Burada eğilip kalkma işinde yardımın Oruç tutma, namaz kılma işinde yardımım, zekat verme, hacca gitme işinde yardımım, kalbi ve ruhi hayatımızı ikame etme işinde yardımım, öbür alemde de elimizden tutulma ve cennete götürülme yardımını senden istiyoruz Allah'ım. Bunu da yine günde kırk defa tekrar ediyoruz. Rabbim şu urru söylemeye muvaffak eylesin ve şuurru ağızlardan çıkan bu duayı kabul buyursun. Birini kabul buyuruyorsa onların yanında öbürlerini de kabul buyursun. Amin. Zira bunu da yine onun Habibi edibinden, onun aleminden esip gelmiş olarak görüyoruz. Hac münasebetiyle arz etmiştim. Ümidinize bir payanda olur fikriyle tekrar arz edeceğim. Ahlullah Arafat'ta halk ayrılırken, üç beş insanın orada kendi kendine bir araya gelip konuştuklarını görüyor. Konuşmalarına kulak kesiliyor. Allah celle celaluhu bu sene Haccac'ın hacını kabul buyurmadı. Mücrimler gelmişti, günahkarlar gelmişti. Geldiler boşuna para sarf ettiler. Boşuna bu meşakkatlara katlandılar. Boşuna aç susuz durdular. Boşuna elbiselerini çıkarıp attılar. Boşuna ihrama sarıldılar ve boşuna burada sabahtan akşama kadar güneşin altında durdular. Boştu bunların işi. Fakat birisi oradan söze karışıyor. Bu cemaatin içinde altı tane insan vardı. Bunların Allah'a kurbiyetleri vardı. Bunları kabul buyurduğu için Allah Celle Celaluhu şöyle ferman etti. Bu cemaat öyle bir cemaattır ki bunların celisi şakı olmaz. Ben bunları öyle kabul buyurdum ki bunların yanında Arafat'a çıkan insanların haccını reddetmeyeceğim onu da kabul ediyorum. İşte içinizde sizin bir iki tane şayet bu kıratta bu havada bu anlayıştan. Rabbiyle münasebeti kavi insan var ise, ümid ediyor, Rabbimize bel bağlamış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bizim de bütün taksiratımıza rağmen, kusurlu edaya çalıştığımız ibadet-ü taatımızı kabul buyurur. Bizde de ahiret ve ebedi saadet arzu, istek ve iştiyakını geliştirir, cenneti intizar ettirir ve cehennem korkusunu da içimize salar. Bir müminin gönlünde cehennem korkusu yoksa, ...o yüzde elli meseleyi kaybetmiş demektir. Ve bir müminin kalbinde yüzde elli cennet arzusu gelişmemişse... ...yüzde elli o meseleyi kaybetmiştir. Hafizanallahu <gülüyor> eyyakum. Nefsim adına ve nefsiniz adına bu türlü başaşağı gitmeden... ...Allah'a sığınırım. Hırbani gönülleri lütfuyla tamir etmesini... ...sonsuz rahmetinden dilerim. Bunun da kendine göre emare ve alameti vardır gece ıstırapla yatağınızı terk edebiliyorsanız, seccadenize orada ebedi sermaye olarak iki damla gözyaşı dökebiliyorsanız bu onlara baktıkça sizi az yaptım ben diyebiliyorsanız, ciddi bir münasebet içinde olduğunu söylenebilir sizin. Fakat meselenin sadece lafını ediyorsanız, kılık ve kıyafetinizle ona kendinizi yakıştırmaya çalışıyorsanız, hemen arz edeyim ki, Gönül hayatının sizin yaptığınız bu şeylerle alakası yoktur. Cennetle ve cehennemle münasebete geçmenin bu yapılan şeylerle alakası yoktur. Rabbim hakiki olarak bu işle ne ve nasıl münasebet kurmak gerekiyorsa, onu kurma, bizleri muvaffak eylesin. Cehennem meselesi ciddi bir meseledir, onun için arz ettim. Cennette küçümsenmeyecek bir mevzudur. Cehennem nasıl... Dünya ateşine rahmet okuturacak ilahi bir azaptır. Nasıl Rabbi görmekten ebedi mahrumiyet ve korkunç bir hizlan ve husrandır? Nasıl Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın etekler dolusu getirdiği hediyelerden istifade edememe husran ve hizlanıdır? Cennette o nisbete, nisbette insanın içine inşirah veren, ilahi alemden gelen esintiler mahiyetinde... İnsanın gönlünde ismini an hasıl eden ve huzurdan haber veren, beşaret veren ve insanın ebedi saadet rəmzini taşıyan öbür alemden bu aleme Allah'ın insana huzur mesajı olan büyük bir hakikatin ifadesidir. Onun için Allah fermanı suphalisıyla vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yashao ila sıratim Allah sizi Darusselam'a davet ediyor. Başınızın ebediyen ağırmayacağım, dişinizin ağrı duymayacağım, dizinize ağrının girmeyeceği, yaşlılığın semtinize sokulamayacağı, hazan mevsimi görmeyeceğiniz, yaprağınızın solup dökülmeyeceği bir aleme sizi davet ediyorum. Burada kaybettiğiniz her şeyi size iade etmek üzere orada sizi, ebedi mutlu olabileceğiniz yüce bir makama davet ediyorum ve burada da bu âleme müracaat etmiş olmanın bu âlemin yoluna girmiş olmanın remzi olarak yehdî men yeşâ ilâ sırâtim müstakîm dilediğini doğru yola hidayet ediyor öyle bir yola hidayet ediyor ki o yolda mecburi gidiş var ve bu mecburi gidişin neticesi de cennettir sizi dünyada bu yola hidayet ediyor ...ve neticede de sizi o semereyi, o meyveyi, o ebedi haz ve zevki tattırıyor. Burada vicdanınıza duyurduğu şeyi Allah Celle Celaluhu... ...orada cismaniyetinize tattırmak suretiyle sizi mes'ud edecek, mes'ud etsin Allah Celle Celaluhu. <gülüyor> Mü'min bu alemin iştiyakı içindedir. Nasıl olmasın ki dünyada küçük zevkler için insan çok ciddi kavgalara katlanıyor... Ciddi mücadelelere girişiyor. Fabrikatörün fabrikasına sahip çıkacağım diye ölümü atılanlar var. Şu üç beş günlük hayatta 30-40 yaşına girmiş kimseler var ki hala kavga ediyorlar. Geriye kalmış 20 hay senelik hayatı ikim, bunun 10 senesi uykuda geçecektir. Diğer 10 senesi de nasıl geçeceği belli değildir. Bununla beraber bu 20 senelik hayat için öyle ciddi bir mücadele içindedir ki. Hatta kendisi ölüm döşeğinde olduğu zaman dahi yine bu mücadelesini devam ettirir. Niçindir bu mücadelem? Kendi saadeti için, muvakkas saadeti için, kendi huzuru için, kendi emniyeti için, yemesi, içmesi, yaşaması, kendi hesap ve kıstasları içinde mesud olması içindir. Veya kendinden sonra evladının ve ahfadının saadeti için yapmaktadır bunu. Allah öyle bir saadete davet ediyor ki, o 20 senelik, 30 senelik, yüz 100 senelik, bin senelik, milyon senelik değil, ebedi bir saadete davet ediyor. Siz bütün bir yaz tarlalarda çırpınıp duruyorsunuz. Bütün bir hayat boyu dükkanlarınızda, tezgahlarınızın başında çırpınıp duruyorsunuz. Bütün bir hayat boyu fabrikalarda, tezgahların başında çırpınıp duruyorsunuz. İşinize yeni işler ilave etmek için çırpınıp duruyorsunuz. Doğru söyleyen Hazreti Allah Celle Celaluhum, bu kıştan sonra bir bahardan size haber veriyor. Kışınızı yeniden bir kış takip etmemesi için, dünya kışından sonra başınıza daha korkunç kışların açılmaması için, hazanların ufkunuzda esmemesi için, tipi ve kızıl kıyametin olmaması için, burada çırpınmanızı istiyor. Sırat-ı müstakimde olmanızı istiyor. Ta orada darüsselama giresiniz, ebediyen mesud olasınız. Bugüşir ellezina amenu ve amilussalihat en lehum cennatun tecri min tahtaha Allah sizi bu alemlere davet ediyor Habibim beşaret ver mesaj gönder onlara kalplerine ve vicdanlarına duyur bütün kalp ve vicdan taşıyanlar bu mevzuda harekete geçsinler müjde ver onlara Ellezina amenu ve amilussalihat onlar ki iman ettiler İmanın yümrüne masar oldular, Allah'a itimat ettiler, imanlarının mükafatına erdiler, salih amel yaptılar, istikamete girdiler. اَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا لَنْهَارِ Altından ırmakların çağladığı cennetler var onlar için. Medeniyetin bize getirdiği bir çeşit medeni şehircilik var. Fabrikası içinde olan bir şehircilik. Sanayi çarşısı içinde olan bir şehircilik. Gürültüsü, patırtısı, eracifi, çirkefi her şey içinde olan bir şehircilik. Biz çok defa kaçıyor denizlerin kenarında bir villa yapmaya çalışıyoruz. Buna imkanımız yoksa dağların başında bir kulübe, bir yaz evi meydana getirmeye çalışıyoruz. Artırıyoruz yediğimiz, yiyeceğimiz şeyden, içtiğimiz ve içeceğimiz şeyden bir şeyler artırıyor. Dinlenebileceğimiz bir yer yapıyoruz suların kenarını, kaynakların kenarını araştırıyoruz. Biri bize bu mevzuda bahşedilecek şeyin içinde ağaçların meyvelerinde bulunduğundan dem tutarsa, vahis saçarsa içimizi iyice inşiraha gark ediyor. Huzurdan ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir hazan mevsiminde yaprağı solan ağaçlardan bahsediyorlar. Bir başkası onun içine de bir pislik akıtılırsa bozulacak sudan bahsediyorlar. Üfül hüfül havası olan İmbatı olan, meltemi olan bir denizden bahsediyorlar. E diyorlar da biz de koşa koşa gidiyoruz, bir yaz evi yapıyoruz. Yazın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Biz bunu yaparken insanlığın fıtratının muktezasını yerine getiriyoruz. İçimizdeki arzular için koşuyoruz. Cismaniyetimiz böyle şeyleri istiyor. Nefis bunları arzu ediyoruz. Dinlenmek istiyoruz. huzur istiyoruz. Su sesi istiyoruz. Ağaç sesi istiyoruz, kuş sesi istiyoruz, meyvelerin görünmesini istiyoruz, inkar edebilir misiniz bunu? Vicdanınızdan biz bunları şiddetle arzu ediyoruz dediğiniz şeylerim. Allah'ın ebediyen size vaat ettiği bir alem var. Resul-i Ekrem-i e, Habibi işte bu alemi onlara müjdele diyor. Denizlerin kenarındaki villalar değil, çamlar arasındaki köşkler değil, şatolar değil ırmaklar altından aktığı villalar değil, saraylar değil. Onlara cenneti müjdele, kendileri solmayacaklar. Mazhar oldukları nimetler de solmayacak. Rabbin rahmeti orada solmayacak, böyle bir cennetin de şaretini ver diyor. Bir cennet ki arduhâ ardı semâvâti vel ard. O iddet lilmuttakîn. Onun arzı zemini sahası, gökler ve yer kadar geniştir. Allah'ın mülkü çok geniştir. Şu nebulozları, sistemleri katar karıştırır. Nasılsa bir dünya kurar ve her birlerinizden sizin küreyi arz kadar, belki onun bir kaç katı kadar yerler lütfeder. Siz de bunu isterseniz istemiyoruz diyemezsiniz. Bunu istersiniz. İmkanınız olsaydı da küreye arz üzerinde seyahata çıksaydınız. Bir baştan başa şöyle Baltık Denizi'ni geçseydiniz, transit Atlantiklerden. Baltık memleketlerine uğrasaydınız. İskandinav memleketlerini teker teker görseydiniz, Kanarya adalarına gitseydiniz, Mayalara uğrasaydınız, Amerika'ya, güneyine, kuzeyine gitseydiniz, Hindistan'a uğrasaydınız, çok arzu ederdiniz. Küreyah sizin olsaydı, keşke bir kuş olsaydık, kanat çırpıp bütün alemi görseydik, her dala konsaydık, her dalda bir name tuttursaydık, her çayı, her irmağı görseydik, her derinliğin içine inseydik, her nimetten tatsaydık... ...bunları istemiyorum diyen bir vicdan gösterebilir misiniz? Benim bunlarla alakam yok diyen bir insan tımarhaneye gitmelidir. O kalbini, ruhunu kaybettiği gibi kafasını da kaybetmiştir. Herkes eline geçen fırsatı değerlendirir. Ve küre arzı gezmek ister. Küreyi arz kadar şeylerin kendisine verilmesini şiddetle arzu eder. İnsanda hem ebediyet arzusu vardır... ...hem de bu denli çok geniş bir tuğle emel vardır. Bunu tatmin edecek Allah vardır. Onun hazinesinde de bunların hepsi vardır. Size vaat ettiği bu şeyleri vereceğini... ...Hazreti Muhammed gibi sadık ve masluk olan... ...bir elçisiyle size mesaj olarak İsa buyuruyor. Habibi Zişan'ım kullarıma müjde ver. Bütün arzularını, cismani ve ruhani arzularını... ...tatmin edecekleri bir cennetin müjdesini verir. Onun için Kur'an bir yerde o cennet ve cennetin nimetlerini anlatırken... ...koltuklar üzerinde yayılmış buradaki meşakkatın tadını orada çıkaranları anlatırken... ...ayaklarının altından akan dupturu ve tertemiz ırmakların şakır şakır akışını anlatırken... ...şakıyan bülbülleri anlatırken... Sarkmış meyveleri anlatırken ve etrafa sarkmış insan saadetini meyve salkınları halinde anlatırken, insanın tamamen saadet haline gelmişliğini anlatırken, başının ucunda dönen altından ve gümüşten kadehlerin başının ucunda işlediğini anlatırken, gılmanların lü'lüğü gibi ayaklarının dibine saçıldığını anlatırken, semadaki yıldızların kaldırım taşı gibi ayaklarının altına döşendiğini anlatırken, şöyle buyuruyor, Vafiza kefelye tenessil mütenaffisun İşte bu gibisine yarış yapmak isteyenler yarış yaparlar. Bunun gibisi için yarış yapılır diyor. Ves o ila min bir Rabbikum ve cennetin ardu Hasse Vativel Allah'ın mağfiretine dı ve duvanla cennetine siz de yarış yapınız diyor Kur'an başka bir ayetim. Dinklerde yarış yapanlar var maratonculuk edenler var, atlarla hipotromlarda bu yarışlara istirak edenler var, bir de cenneti kazanmak için yarış yapanlar var, merdoğlu mertler var, gönlünü kafasıyla beraber kullanan, cismini duygularıyla beraber kullanan, canını dişine takan, bir kere geldiği şu dünyayı değerlendiren maratoncular var. En evvel sıratı kim geçecek? En evvel cennete kim varacak? Resulullah'ın eteklerinden kim tutacak? Bunun için ne gereklidir sallallahu aleyhi ve sellem? Bunun için candan geçmek, canandan geçmek gerektir. Bunun için mal menal her şeyi terk etmek gerektir. Bunun için girdik rehi sevdaya, jununuz bize namus değil ey değil ki bu ihanet düşer mi demek gerektir. Her şeyi bırakmak, canan için candan ve serden her şeyden geçmek gerektir. Bunu idraklı bir insan duyduğu zaman seve seve her şeyi feda edecek. وَفِذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte bunun gibi bir mesele için yarış yapmak isteyenler yarış yapsınlar. Bütün yarış yapanlar toplansınlar, bu mesele için yarış yapsınlar. Bıraksınlar arenalardaki boş kavgaları, rinklerde sürdürülen yumruklaşmaları, hipotrumlardaki koşuşmaları, ...stadyumlardaki toplara vurmaları... ...yarış yapmak isteyenler bunun için yapsınlar. Ayağında dermanı olan... ...kalbinde dermanı olan... ...ruhunda zindelik bulunan... ...kafası işleyen... ...ebedi saadeti kendine temin edebilecek... ...böyle bir yolda yarışa girmelidir. Cenab-ı Hak basiret ve idrat ihsan eylesin. Yarışa girenler niçin yarışa girerler? Ya bir şöhret peşindedirler... Halkonlardan bahsedecek, dem tutacak, bir cansız ata bindirildikten, ananın atanın olmadığı yere indirildikten, başa bir diş, taş diş, dikildikten ve sana karşı yapılacak vazife bundan ibaret sayıldıktan sonra şöhretin semalara uzasa dahi kaç para eder? Bir şöhret için yapılır bu Veya hut cebine koyacak üç beş kuruş için yapılır. Allah Celle Celaluhu. Nebilerin sizden bahsedeceği bir alem için sizi yarışa davet ediyorum. Mahşere uğradığınız zaman, bu nurlarıyla mahşere nur saçan da kimdir diye halkın yol verdiği gündem, bu yarışı kazanmaya sizi davet ediyorum. Cihadet bir silahı omuzunda mahşere girdiği zaman, yol verin kanıyla şu ada geliyor diye, sizi alkışlayıp seyredecekleri bir aleme davet ediyorum. Sıratın üzerine uğradığınız zaman ateş kendini has veya kendisini temsilen konuşan meleğin diliyle çabuk de ateşimi söndürdünüz diyebilecek bir noktaya sizi davet ediyorum. Öyle bir yarış ki cehennem alttan size seyirci kalacak, mahşerin dili tutulacak. Melekler şaşkınlıkla sizi seyredecek, Allah da bütün eltafü sübhâniyesiyle yağmur gibi her şey başınıza yağdıracak. Sizi bu yarışa davet ediyor. Bu yarışın ringinde ihtiyarlama yoktur, Mehmet Ali Pilay bir gün yumruk kuramaz hale gelir. Bu öyle bir yarıştır ki siz koştukça kuvvet kazanacaksınız ve daima halkın matmağın azarı olacaksınız bakılacaksınız, görüleceksiniz ve alkışlanacaksınız. Allah sizi bu yarışa davet ediyor ve bu gibisini aklı başında olanlar yarış yapar buyuruyor. Aziz Müslüman, vacibül ül Vücut ve Tekaddes Hazretleri içimizde yaktığı ebed arzusu ve iştiyakı var. İnsan ebed için yaratılmıştır. Dünya insana kayı olamaz. Zira bütün dünya insana verilsem, Halk şairinin dediği gibi bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir? İnsan bu feryat ve bu inilti vicdanında duyuyor. Bütün dünya insana verilse insan tatmin olmuyor. Ve Descartes'in ifadesiyle de ebed evet arzusu var diyor. Bu benden bana gelemez diyor. Çünkü ben sınırlıyım diyor. Sınırlı olan bir şey nereden sonsuzluk arzusunu kazanacak? Ölmemek istiyorum Ebedi yaşamak istiyorum, solmamak istiyorum, hazan görmemek istiyorum. Halbuki ben sınırlı olan bir anne bir babadan ve sınırlı olan bir zemin üzerinde, hayatı sınırlı olan bir varlık olarak dünyaya geldim. Bu benden bana değildir. Demek burası benim yerim değil. Ben ebeden namzetim. İçimde bu iştiyak hayvanın kendi hayatını temin etmesi için içinde bulunan sevki ilahi gibim. Bende de bir sevki ilahi var. Ben ebede sevk olunuyorum. Burada asker olarak bulunuyorum. Yetiştiğim başka alemler vardı ruh halinde, zerrat halinde. Oralarda dem tuttuktan sonra bir de buraya geldim. Burada da dem tutacak ve bu demi tamamlayacağım. Buradan da ayrı bir aleme gideceğim. İnsandaki bu ebed arzusu ebed için insana verilmiştir. Bu arzuyu veren Hazreti Allah, insanın bu arzusunu aynı zamanda tatmin edecek. Yani ebediyeti de ona verecek. Yani tattırdıktan sonra doyuracak. Nümunesini gösterdikten sonra hizlan ve husran içinde bırakmayacaktır. Rabbim bizleri bırakmasın. Camisiz cemaatsizler, başı secde görmeyenler, Vicdanı paslılar bundan mahrum kalacaktır. Allah liyakatı olanları sırat-ı müstakime hidayet buyursun. Ve yaşayışından halas eylesin pek çoklarını. Cennet insandaki ebed arzusuna Rabbin en büyük cevabıdır. Ben ebed istiyorum diyen insana Allah Celle Celaluhu ezel ve ebed sultanı ben de sana cenneti veriyorum diyor. Binan Ali, bu ebed arzusu için mümin bu uğurda her şeye katlanacak ve bu hususta bulunduğu fedakarlıkların hepsini az görecek, küçük görecek, hafife alacak, kendisine vaat edilen şeylerin yanında her şey küçük görünecektir. Onun içindir ki kadın, ana, bir ana olarak Huzuru Risalet Penahi'ye geliyordum. Uğutta da oğlunu şehit olarak kaybetmiş, tek evladı var. Dizimin dermanı, kalbimin feri ya Resulallah! Oğlumun bana şehit olduğunu söylediler Uhud'da. Veya başka bir harpte. Bana söyle ki oğlum şehit oldu mu, cennete gitti mi? Ta sevineyim, senin huzurundan sevinçle ayrılayım. Yok eğer böyle bir şey yoksa işte o zaman ellerimi dizime vurayım. Feryat edeyim, nalan edeyim. Feryadım da ummanlar meydana getireyim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Cennetler bir değildir. ''Cennetler pek çoktur, senin oğluna gelince o cennetlerin en yücesi sifirde deyincem. ...kadın kendisine cennetten beşaret gelmiş gibi tebessüm ederek dışarıya çıkıyordum. Cennet arzusu, ebedi saadet arzusu için evlat acısı unutuluyordum. Kendisini de unutuyordum. Ve bir başka kadın Hüzuru Risalet Penahi'ye geliyordum. Ebed arzusu için çırpınan... Hayattan kem almış veya alamamış, ama beli bükülmüş, saçları bembeyaz olmuş, artık yediği yemeklerin tadı tuzu kalmamış, eğilirken ayakları ağrıyor ve beli ağrıyor. Hayattan tad alacak hali kalmamış, Huzuru Risalet Fenahiye geliyor. Ya Resulallah, dua buyur ben de cennete gireyim. Yaşlı cennete girilmez buyurur Allah Resulü. Kadın işte şimdi mahvoldum der, ellerini dizlerine vurur ağlayarak dışarıya çıkarken. Ya Resulallah çok perişan oldu derler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağırtır, beşaret verir ona. Sen gençliğini yeniden kazanacağın bir cennete gireceksin. Böyle yaşlı iki büklün beli kırık girmeyeceksin. اِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءً فَجْعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا اُرُبًا atraba Sadakallahu Lazîm. Orada Allah sizi yeniden inşa edecek yeniden dizecek, koşacak, yeniden şekillendirecek, yeniden gençliğe masar edecek ve birbirinize denk hayat ortakları ile arkadaşlar olarak yeniden haşrünleştirecek, yeniden ebedi saadetli orada serfiraz kılacağız. Binaenaleyh sen yaşlı olarak girmeyeceksin. Eğer Allah yolunda yaşlanmış isen, ...saçın o istikamette artmış isen, atmış isen... ...Allah'ın sana şu kutsi hadisiyle ifade buyurduğu şeyi de... ...beşaret mahiyetinde arz edebilirim. Kemal-i kutsi ile hadisinde şöyle buyuruyor... ...benim yolumda saçını beyazlatmış bir insanı... ...haya ederim ki cehenneme koyayım. Allah kendi yolunda saçını ağırtan insanlardan eylesin. Gece namazlarıyla, seccade ile dostlukla... Doğru konuşmakla, iffeti korumakla, Müslümanlığa omuz vermekle onun için koşmakla geçirilen bir hayatta heder olmuş bir taraf yoktur. Hayatını böyle geçirenlere müjdeler olsun. Bu beşaret Allah veriyor celle celaluhu. Eyyühenne bunun için idi ki cennet arzu ve ihtiyacı insanın açında içinde tüllenmesinden ötürü idi ki Hazreti Nesib'e Umumarem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme kurbiyet kazandığı bir dakikayı değerlendirirken, tek arzu olarak cennet arzusunu izhar ediyordum. Uğutta Resul-i Ekrem'in önünde kıyasıya savaşıyordum. Sırtından aldığı bir yaranın içine elinizi soksanız kaybolacak kadar derindim. Ve bir kadın o gün on dört yerinden yara almıştım. Bununla beraber savaşıyordu. Bir aralık oğlunun kolu da kopmuştum koluna bir sargı sararak sırtını sıvazlamış, ki, Resul-ü Ekrem'in önünde savaş yavrum.'' demiştim. Allah Resulü bunu uzaktan seyrediyordu. ''Senin şu katlandığına kim dayanabilir ki?'' diyordu. Bu sözler Resul-ü Ekrem'in dudaklarından dökülürken, Resul-ü Ekrem'le böyle kurbiyete girmiş, yüz yüze gelmiş ve yaklaşmış olduğunu hisseden bu büyük kadın, ''Ya Resulallah, ödü Allah, en yece aleni fil kafil Dua et cennette Allah beni sana komşu eylesin. Eller kaldırıldı Uhud'dan, yanağından kanlar aktığı dakikada, dişi kırılıp düştüğü dakikada, İslam ordusundaki ufak tefek çatlakların içinde bir kalp burkuntusu meydana getirdiği dakikada, Sema'ya doğru göndereceği duanın arşı ihtizaza getireceği dakikada eller kalkıyor ve nesibeye dua ediyordu. Allahım ceal âle nesibete ma'i fil cennetim. Allahım nesibe ailesini cennette benimle beraber eylem. Ve kadın beşaretle beşahet beşaşet içindeydim. La uvâliû katil ilâ yevmil kıyâmeh. Gayri bundan öte kıyamete kadar savaştım. parça parça olsam ve doğransam, artık gam yemem zira Resul-i Ekrem'e komşu olmama hasariyetine erdim diyordum. Mümin için en gücü ufku ve en gücü idaldir bu. İnsanın içinde bu arzu tutuşturulduktan sonra insanın yapamayacağı bir şey yoktur. Müminin ölümü istihkar etmesin. Rahatlıkla hayatı terk edebilmesi arzusu da esasen bundan geliyordum. Bu öyle bir arzu, önüne geçilmez öyle bir iştiyak idi ki... ...genç ihtiyar bu mevzuda yarış yapıyorlardı. Size kaç defa nakrettim Amr ibn muh Cemuh, Resul-i Ekrem'in huzuruna geldiği zaman... ...yaşlı bu iki bükrüm, ayakları eğri insan, Resul-i Ekrem'e şöyle diyordum... Ya Resulallah ben seninle savaşa çıkmak istiyorum. Ama bu çocuklar diyorlar ki baba sen evde dur da biz çıkalım. Ya Resulallah böyle bir mesele ki bunda çocuklarımı nefsime tercih edemem kusura bakmayın. Cennet olunca Rabbim olunca tercih edemem evlatlarımı kusura bakmayın. Müsaade buyurun da ben savaşa çıkayım ölmek istiyorum. Şu eğri ayağını orada gezmek istiyorum ya Resulallah diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Bu şiddetli arzu ve iştiyakın önüne geçmiyorum. Savaşa iştirak ediyorum. Kıyasya savaşıyor. Resul-i Ekrem başına gelenlerden haberi yoktur zahiren. Birkaç dakika sonra gözlerini namütenahi ufka dikerek şöyle diyor. Ben şu dakikada Amr ibn-i Cemuh'u ayağı cennette bir delikanlı gibi yürürken görüyorum buyuruyorum. Cennet arzusu öyle bir arzudur ki... İnsanın içinde bir kere tutuşturuldu mu, bütün Mahalik göğüslenir, meşakkatlara insan katlanır, hayat istihkar edilir. Romalı bozguncu kumandan, askeriyle beraber bozulup da kaçınca, Hiraklius'a karşı şu şekilde mazeret beyan ediyordu. Haşmetli hükümdarım, bu adamlarla savaş olmaz, zira bunlar hayatı sevdiğimiz kadar hayatı istihkar ediyorlar. ...ölümden korktuğumuz kadar ölüme doğru koşuyorlar... ...biz ölmemek için savaşıyoruz... ...onlar ölmek için savaşıyorlar... ...kılıcının kınını atan... Kılıcını kıran ve düşmana saldıran insanlar gördük. Mızrağını atan düşmana saldıran insanlar gördük. Atının ayaklarını sinirleyen ve kesen düşmana saldıran insanlar gördük. Zırhlarını çıkarıp atan, ölmek isteyen insanlar gördük. Savaş olmaz mı adamlarla derken bir hakikata tercüman oluyordu. Müminin hayatı ve dünyayı istihkar hakikatına, hafife alması hakikatına. Ve fi zalika mütenafisun hakikatan. İşte buna dikkati çekiyordum. Rabbim bu arzuyu içimizde uyarsın. <gülüyor> Elermesin ki Harami İblim Milhan bu ufka ulaştığı zaman sinesinden yediğimiz rakla vücudundan şakır şakır kanlar akıyordum ve elleriyle kanı alıp yüzüne götürürken füz rabbil Kabe'ti diyordum. Göz açılmış, perde kalkmış. فَكَشَفْنَا اَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَسَرُكَ لِيَوْمَ حَد۪يذٍ Gözünden perdeyi kaldırdık, gözün artık çok keskin. Mesafeler ötesini görüyorsun, cennetlerin verasını görüyorsun. Herkes vefat edeceği dakikada bu olacaktır. O da sinesinden yediğimiz rak, onun fışkırttığı kanlar yüzüne gözüne sürüp şehit abdestini alırken. فُسْتُوا رَبِّ الْكَابَةِ Kabe'nin Rabbine kasem ederim ki kurtuluş erdim ben diyordum. Hayattan kurtulmuş olmayı, dünyadan dışarıya çıkmış olmayı ve cennet esintilerine mazhar olmuş olmayı kurtuluş sayıyor onun için çırpınıyordum. Cennetti bu insan içinde. İnsan içindeki cennetti ki içinde yaşadığı müddetçe öbür alemde tomurcuklarıyla, gunceleriyle açmış olarak bulacak insan onu. Burada içinde bu arzuyu yaşatmayan insan, burada tohumu atmayan insan, burada ona var ve bahçe olma imkan ve hazırlamayan insan, orada onu elemeyecektir. Cennet ve cehennem arzusu burada geliştirilir. Cennet ve cehennemin binası da burada kurulur. Cehennemden korkudur ki burada onun dibini kazdırır insanam. Cehenneme götürücü bütün faktörleri yok ettirir insanam. Ve cennet arzusudur ki insan ihtiyakla çırpınır, cennetin yoluna girmeye çalışır. Nasıl çalışmasın ki bütün hayat boyu insan düşünüp de kazanmak istediğim ideal bir hayat saydım. ütopya yazarlarının ütopyalarda tasvir ettikleri şekilde bir hayatı elde edecek müsaitem, baş ağrısı olmadan Kur'an'ın dayanıyla, diş olmadan Resul-i Ekrem'in ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem, Solma, pürsüme olmadan, yok olma olmadan, yıkılma olmadan devam edecek bir hayat için nasıl ihtiyaç gösterilmesin ki? Kur'an-ı Kerim ferman ediyor. Wa nazaala mafi sudurhim min ghlin tajri min tahtimul anhar. Ve Allah'a şükürler ederiz ki, onun bize bu yolun yolunu göstermesi sayesinde, biz bu yolun وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ مِنْهُمْ biz kalplerinden güllük iş aldık onların kinleri, nefretleri her şeyi yok ettik. Hasetleri, kıskançlıkları sona erdirdik. Dünyada tahtlar, saraylarda yaşayabilirler. Fakat içlerinde nefretler, kinler, kaprisler, hırslar varsa huzursuz yaşarlar. Servet içinde yüzebilirler. Fakat beşeriyete ait, behimiyete ait bir kısım arzular vardır işlerinde. Bunlardan ötürü de insan yeryüzünde huzursuzdur. Onu huzursuz edici, bütün behimi garizeleri, hayvani garizeleri, şehevi duyguları her şeyi aldık. Kinleri ve nefretleri unutturduk ona. İçinde bir meleklik meydana getirdim. Dünyada o bu duyguyu geliştirdim. Hayvaniyet onda güdükleşirken, behimiyet güdükleşirken, semere vermez mesale gelirken, meleklik harıl harıl imtişaf ediyordum. Ve nazar namahı südurih min gil, tecrih min tehtimul Altından ırmaklar akan cennete girecekler. Ve qalul hamdulillahil lahi hadana li Ve diyecekler ki hamt Allah'a, O Allah'a ki bu yola bizi hidayet eğledim. O Allah'a ki binlerce azgın ve taşkın, binlerce şakî ve bâhî sokaklarda salma gezerken bize mescidin yolunu gösterdi. Hamdolsunu Allah'a. Allah'ım! O Allah'a ki kimisi Moskova'da yetişiyor, doğuyor, küfür ve talalet içinde çırpınıp duruyor, kimisi başka bir diyari küfürde çırpınıp duruyor. Hamdolsunu olsun Allah'a ki bütün liyakatsızlığımıza, dirayetsizliğimize rağmen Bizi kendi lütfuyla, keremiyle bu yola hidayet eyledim. Ve sonra bu yolun neticesini bize tattırdı, duyurdum. Vicdanlarımızın açlığını bununla giderdi ve bizi doyurdum. Ve kâlu'l-hamdülillâhi'l-lezi hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye Şayet Rabbim hidayet olmasaydı bunu bulmamız mümkün değildi. Bizim için bir zangoçluk bahis mevzu idi. Bir papaz olabilirdik. Kremlin'de bir başka bir kafir, bir münhid olabilirdik. Levla <gülüyor> en Allah, Allah'ın hidayeti olmasaydı biz bu hidayeti erecek değildik. Bunu mümin söyleyecektir. Nimetlerle serfilaz ve şeref vihab olduğu anda burada da bunu derinden derine vicdanında duyacak. Her zaman olmasa bile bunu cumada hutbelerime serlevha yapıp belki çok cumalarda söylerken derinden derine vicdanında bunu duyuyorum. Elhamdülillâhillezî hedâna lihâza. Ve mâ kunnâ linehtediyel evlâ enhedâna Lâkad câet rusulü <gülüyor> Rabbinâ bilhâk. Rabbimizin elçileri hak ile geldiler. Hz. Muhammed bir güneş gibi ayan beyan karşımızda zuhur etti. Kalplerin sevgilisi olduğunu bize gösterdim. İşimizde ebed evet işli yakını uyardım. Kendine bizi bağladım. İmamlığını gönlümüze kabul ettirdim. Kıyamete kadar neslimizi ve bizi mescitlerde kemerbeste yübudiyet içinde arkasında saf bağlayabileceğimiz bir ufka ulaştırdım. Elimizden tutup bizi öyle bir rasathaneye götürdü ki biz oradan gökteki yıldızları değil, ebed alemindeki melekleri görüyoruz. O periştahların kanat çırpı bu alemlerde pervaz ettiklerine şahit oluyoruz. Daha dünyadayken cennet saraylarını vicdanlarımızda müşahede ediyoruz. O saraylardan akan nehirlerin şakırtılarını kulaklarımızda duyuyoruz. Allah'ın peygamberlere hakkıyla geldiler. Hakkı vicdanlarımıza duyurdular. Biz de hak karşısındaki merbeste yubudiyet içinde el pençe divan duruyoruz. Hakk'a saygımızı ifade ediyoruz. Vesalül hamdulillahillazi hadana lehaza. İşte bunun manası budur. Netice davati ilkel cennetul laturistumaha bima kuntum taamelun. rusul rabbina bil hak. Ve ludu entikumul cennetul laturistumaha bima kuntum taamelun. Allah'ım ebediyen ve ebedi saadete bizleri Nail ve masar ilesin bizi iki can da aziz ve payidar eylesin. Resul-i Ekrem'den ve Kur'an'dan mahrumiyet gibi çok büyük bir hizzana duçar olmadan bizleri muhafaza buyursun. Aziz Müslüman, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzuda ariz ve amik beyanları. Kur'an-ı Kerim'in bu meseleyi, bu büyük hakikati anlatan kitapların yanı başında, onlardan çok farklı olarak bu meseleyi ele almasın, tafsilen anlatmasın. İnsanın cismani, ruhani ve kalbi, bütün arzularını, isteklerini ve zevklerini tatmin edebilecek beşaret ve müjdeler vermesin. Beni bu hususları ariz olarak size anlatmadan, vareste tutuyor. Ben diyorum ki mü'minler, Cennette Allah'ın nimetlerini ariz ve olarak bilirler. Zira Kur'an yüzlerce hayatıyla, belki binlercesiyle bunu anlatıyor. Bu noktaya dikkatleri çekiyor. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurlu beyanlarıyla yine bu noktaya dikkatleri çekiyor. Vacibül vücud kudsi hadisleriyle bu noktaya dikkatleri çekiyor. Ve insanı öbür alemde bir kısım sürprizlerin beklediği beşaretini veriyor. âdettül ibadiyyâs salihin. Ma la aynun ra'at ve la udnun semiat ve la khatar <gülüyor> ala Salih kullarımı öyle şeyler hazırladım. Öyle sürprizler hazırladım ki, öyle enteresan şeyler onları bekliyor ki, ne onları göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kimse kalbinde onu tasavvur ve takatür edebilmiştir. Ne de kimsenin kalbine gelmiştir. O türlü nimetler hazırladım onlar için buyuruyor. Allah ve Resulullah'ın bu mevzudaki kafi ve vafi beyanı bir bakma beni var kılıyor. Size bu mevzuda söyleyecek fazla şeyim yok. Ama büyük bir hakikat anlatırken sadece bir fikir verebilmek için bu kadarlık olsun üzerinde durmaya çalıştım. Bu alemdeki müddetinizi bitirdikten sonra içinizde cennet arzusunu geliştirdiğiniz ve cehennem endişesini geliştirdiğiniz nispetten öbür alemde korktuklarınızdan emin ve umduklarınıza nail olacaksınız. İnandığınız gibi yaşayacaksınız, inandığınız gibi öleceksiniz ve inandığınız gibi haş ve neş olacaksınız. Nasıl bir hayat içinde hayata gözlerinizi yumarsanız o vaziyette de haş ve neş olacaksınız. Şehidin kanlı elbiselerle haş olmasın. Ve yarasının mis amber kokusu gibi bir koku neşretmesin. Bu ve arafatta vefat eden ihramlı bir zatın ihram içinde vefat etmesin. Ve ihramından soyulmaması tavsiyesini almasın. Hayır ihramını sırtından almayın. Zira haşlı olduğu zaman, o sanki arafata çıkıyor gibiyim. Labeyik Allahım ben Labbeyke la şerikele <gülüyor> kebbeyk inel hamde ven ni'mete leke vel mulk la şerikele kebbeyk diye Allah'ın davetine icabet ediyor gibi koşacaktır. Alemen endişeyle mahşere koşacak. Millet defterimi nereden alacağım endişesine ve paniğine kapılacak. O da Arafat'a gidiyorum zannıyla Labbeyk Allahumme Labbeyk diyecek. Bu şaşkında kim diye bakacaklar. Şaşkın olmadığını görecekler. İhramları içinde nasıl vefat etmişler, öyle haş ve neş olduğuna şahit olacaklar. Nasıl yaşarsa insan öyle ölecektir. İyi ölmeye çalışın. Kur'an diyor ki, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَمْتُمْ muslimun. Ha, sakın Müslüman olmadan başka ölmeyin, diyor. Dikkat edin, Müslüman olarak ölmeye çalışın, elinizde mi bu? Kavlen ve fiilen Allah'tan isteyeceksiniz. Müslümanca yaşayacaksınız, yoluna gireceksiniz ve bileceksiniz ki bu türlü yaşamanın neticesi bir gün bir güvercin haline gelip cennet bağ ve bahçelerinde kanat çırpma olacaktır. Burada öldüğünüz gibi haşverneş olacaksınız. Namazınızda, niyazınızda, ibadet utaatinizde, evradınızda, eskarınızda, Rabbin karşısındaki aşkınızda, vecdinizde Öl yaşayacak, ölecek ve öyle haşk olacaksınız. Rabbim evvela içimizde o aşkı, o vecdi geliştirsin. Öyle yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Millerce dalalet akımı içinden çok çetindir Müslümanca yaşamak. Bununla beraber Allah'ın öyle sonsuz rahmet ve lütfu var ki, etrafınıza baktığınız zaman göreceksiniz, böyle dikenlerin bastığı bir dönemde ve dikenlerin bastığı bir tarla içinden bu kadar gülleri yetiştiren Hz. Allah, size de vekâbilhamdülillâhillezî hedâne lihâza Eğer Rabbin hidayeti olmasaydı biz bu hale gelemez, elde ettiğimiz şeyleri elde edemez, cennetin yoluna giremez, Rabbimizi bilemez, ebedi huzur ve saadeti kazanamazdık, diyeceksiniz. Siz de bunu diyeceksiniz. Fakat bu bir nimettir. Bu nimet ayrı bir nimetin mukaddimesidir. Bu nimet değerlendirilirse öbür nimet elde etme imkanı doğacaktır. Tohum bir nimettir. Tarla da ayrı bir nimettir. Tohum ve tarla nimeti size ayrı bir mahzun nimetini kazandırmak için verilmiştir. Hayat bir nimettir. Gençlik bir nimettir. Sıhhat bir nimettir. Şu zeminde bir nimettir. Allah'ın size bu yolu göstermesi de ayrı bir nimettir. Bu nimeti değerlendirmeniz, şu ahiretin mezrası olan dünyada tohum atmanız ve mevsimi geldiği zaman biçmeniz, bunlar da sırasına göre birbirini takip eden ayrı ayrı nimetlerdir. Siz öyle akıllı davranın ki, size Allah'ın lütfu olan bir nimeti başka bir nimete başlangıç yapın, tohum yapın, değerlendirin ondan başka bir nimet elde edin. Niceleri vardır ki... Hayatları huzur ve saadet içinde gibi görünür. Dıştan çok muallah görünür, içinin nasıl mukasir olduğunu Allah bilir. Fakat onlar Rabb'in sermaye olarak, kapital olarak kendilerine bahşettiği şeyleri değerlendirmedikleri için sadece nimetleri burada başlayacak ve burada bitecektir. Müminin masar olduğu silsile, nimet silsilesine gelince, zincirleme nimetlere gelince dünyada başlamadığı gibi dünyada da bitmeyecektir. Müminin aklını kullanacak, kalbinin istikametinde hareket edecek, kalbin ve ruhun dereceyi hayatına yükselecek, hayatı değerlendirecek, hayatı bir tohum halinde atacak ve bir öbür alemde o hayat sümbül verecektir. Bu hayatta Allah'ın kendisine bahşettiği her şey, öbür alemin sümbüllerinin tohumları olacaktır. Bu hakikata Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, çok beyin, çok nurlu, çok aydınlatıcı, bir kısım beyanlarıyla dikkati çeker. El cümle herkesin bildiği, beş şeyi beş şeyden evvel ganimet bilin buyururlar. Gençliğini ihtiyarlamadan evvel ganimet bilmen, Sıhatını hastalığa duçar olmadan evvel ganimet bilmen, dünyayı ukbadan evvel ganimet bilmen, zenginliği fakirliğe duçar olmadan evvel ganimet bilmen, ihtiyarlamazdan evvel de gençliğini ganimet bilmen, ...ve bunları bir tohum halinde kullanman, değerlendirmen... ...ve bunlarla ebedi saadetin sırrına mazhar olman... ...ebedi saadetin sırlı anahtarını eline alman... ...ebedi saadete gider koyduğunlarda bütün esrarlık kapıları açman... ...Rabbini görebileceğin ufka kadar yükselmen... ...ve sonra Rabbini kemali zevkle müşahede edip... ...haz ve zevk içine gömülmen... ...Rabbim cennetle bizleri serfiraz eylesin. Rü'yeti cemaliyle bizleri serfiraz eylesin. Ve her şeyin üstünde mümin cennetten, kimin mahlukudur, kimin masnudur, doğrudan doğruya halikini ve saniyini müşahede edecek, cennet nimetlerini kendisine unutturan, gökleri ve yeri elinde tesbithaneleri gibi çeviren, Hazreti Allah'ın müşahede etmeye masar olacaktır. Yerâhul mu'minûne bigheyri keyfin, ve idrakin ve berb min misalif keyfiyetsiz kemiyetsiz naslsız ve niçinsiz, insanlar orada Rablerini müşahede edecekler lillazina ahsanu husna ve ziyade ve la yarehu vujuha unqtarun ve la zillah ulaika ashabul cennetum fiha halidun saddaka onlar orada husna verilecek güzellikler içine gömülecekler nimetler içinde yüzdükleri zaman hiç beklemedikleri sürprizle karşı karşıya kalacaklar. Kendilerini yaratan Hazreti Allah. Semalar idare ettiği aynı anda onların kalbini elinde tutan Allah. Im. Bakışlarında onları gören ve gördüren Allah. Im. Göklerle ve insanın gözü arasında münasebet kuran Hazreti Allah. Im. Ve insanın buradayken bir türlü bilemediği tanıyamadım. Mevcudu meçhul diye amel tübillah deyip arkasından koştuğu Hazreti Allah, doğrudan doğruya müşahede edecek, Halık'ı kimdir, sani kimdir, bu yeryüzünü böyle tezyin eden kimdir, benim kalbimi tutan kimdi, gökleri tutan kimdim ben insanlıkla serfiraz eden kimdi, işte onu görecek, görecek ve cennetin bütün nimetlerini unutacak. Müminler bu hale davet ediliyor. Sözün sonunu başına bağlayayım. Vallahu ya doyla dariselam. Vayhdimen yaşa ül asrat müstakim. Zaten senle va ettiğim Bu ayeti kerimeden sonra rüyeti cemal ifade eder. Lilladina hzulhusna peşi peşine gelmektedir. Ve ben uzun zaman üzerinde durup konuştuğum şeyler işte bu iki ayetin arasındaki hakikatlardır. Lilladina hzulhusna ve ziyade bir de ziyade verilecektir gayrı ondan ne yüzlerin yere sürülmesin, ne toz toprak ne de bulanıklık, ne de iç ısrabı ne de kalak, ne diş ağrısı, ne de baş hiçbir şeye maruz kalmadan, selam selam deyip yaşayacaklar. Emniyet ve huzur içinde hayatlarını devam ettirecekler. Rabbim bu hal ve bu keyfiyetle bizleri ve sizleri şeref eylesin. Aziz ve bahtiyar eylesin cennet, bahsi, ariz amik bir bahis olmasına rağmen, sadece bir fikir vermek için ve bu arzuya bir şey ilave edebilirim düşüncesiyle, bir temas ettim, geçtim diyeceğim. Zira sadece Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen dörtte biri bundan bahseder. Kur'an'ın dörtte birini size anlatsaydım ancak bu işin hakikatini vermiş olurdum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu istikametteki beyanları Yine Kur'an'ın hacmi kadar bir şey yapar. Bunu da size anlatmaya katsaydım yıllar sürerdi. Siz çok mevizecilerden bunları dinlediğiniz için, stil farklılığı ve bir değişiklik içinde, sadece bir müeyyide mahiyetinde cennet ve cehennem muvazenesini size takdim etmeye çalıştım. Bundan sonra bu iki mühim hedefin bizim içimizde bir iman halinden bulunuşunu kabul etmemizin ifadesi olarak nasıl davranmamız gerekiyor? Nasıl bir huy, nasıl bir ahlak, nasıl bir hayat tarzı, nasıl bir yaşayış keyfiyeti? İşte bu nokta üzerinde Rabbimin inayetiyle durmak istiyorum. Tek kelime ile ahlak-ı âliyeyi muhammed vesselamı intikal ettirmek istiyorum. Hakikati Ahmediye'nin sırları üzerinde durmak, ve tekallak-ı kapısını vurmak, Rabbimizin ahlakıyla ahlaklanma yolu nedir, keyfiyeti nedir ve o nasıldır? Bunları intikal ettirmeyi kendi programı içinde düşünüyorum. Rabbim niyetimizde bizleri halis eylesin. Hüsnü ifadeye muvaffak eylesin. Sizi de hüsnü ifadeye muvaffak eylesin. Allah-u Teala'l-Fatiha.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 وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وَقَالَ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي هدانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar Faziletli olarak yaşamak insan olan insanın Düşünmesi gereken şeylerdendir Hasis şeyler altında Ezilmeden yaşamak insan olan insanın düşünmesi gereken Şeylerdendir Kendisine emaneten Tevdi edilen şeylere karşı koruyucu hava içinde onları muhafaza etme havası içinde yaşamak, yine insan olan insana düşen vazife, insan olmanın muhtezasıdır. Faziletli olma yolunu bize gösteren Hz. Muhammed Vesselam bu yolu gösterirken, mühim bir rükün olarak hayat-ı istihkar esasını getirmiş, Dünya ve dünyaya ait şeylere insanın gönlü bağlı kaldığı müddetçe, dünyayla alakalı şeylerle insan meşgul bulunduğu müddetçe, fazilet adına o insanın fedakarlıkta bulunacağı çok şeyler vardır. O insanın bir hakkın faziletli olması da çok düşünülemez. Faziletli insanlar, dünyayı istihgal edebilecek insanlar, ahiret hesabıyla hayatını yaşayan insanlar, Cennet hesabıyla hareket eden insanlar ve cehennem endişesiyle hareket eden insanlar hayatlarını bir baştan bir başa faziletlerle donatır. Alkış toplayabilecek bir hayat yaşarlar. Mahşerde dikkat çekecek bir hayat yaşarlar. Sıratta yerin ve göğün kendilerine bakacağı bir hayat yaşarlar ve cennette âlemi parmak ısıttıracak gıptaya sevk edecek bir hayat yaşarlar az bir şey verir, fakat çok şey kazanırlar. İman ve Kur'an, iman ve Kur'an'a hizmeti bir tarafa bırakıp, zatında içindeki cevheri körelten ve dünya karşısında serfuru etmiş, evladı ı bir şey bırakacağım'' diye çırpınan nice kimseler vardır ki, geçmişlerin atı nazar ettikleri an, fazilet adına çok şeyi terk ettiklerine şahit olurlar. Bir insan bir yerde, dünya ve ukba muvazenesiyle ancak fazilet denen ufka yükselebiliyor. Hayat ve nefsin istekleri bir yerde ayağın altına alınmadığı zaman adeta faziletten bahsetmek de imkansız oluyor. Onun içindir ki bu yüce ufka işaret ve işarda bulunan kainatın Efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam aynı zamanda onu temin edebilecek hususu da getirmiş, onu tevkin etmiş ve gönüllerde rahsız bir huy haline gelmesini temin etmişlerdir. Cenab-ı Hak âlâk ve bu yüce fazileti irad yolunda bizlere derman versin, can versin, cesaret versin, bu yolda bizi kayın ve daim eylesin. Aziz Müslüman, günümüz insanına düşen pek çok vazifeler vardır, pek çok hizmetler vardır, bu vazifeler ve hizmetler onun ebedi saadette ebedi saadete namzet olmasına vesile olacaktır. Ahiret aleminin örmesine, nesçetmesine vesile olacak. Öbür alemin binasını kurmasına vesile olacaktır. Fakat günümüzde bu büyük vazifelerin yapılmasına bir kısım engeller vardır. Nefis buna ciddi bir engeldir. Gelip geçici hazlarımız ve zevklerimiz buna ciddi bir engeldir temperverliğimiz buna ciddi bir engeldir. Korkularımız ve başka şeylerden telaş ve endişelerimiz buna ciddi bir engeldir. İçimizde bir hakkın ebediyet arzusunun, cennet isteğinin uyanmamış olması, buna, uyanmamış olması buna ciddi bir engeldir. Ve cehennem endişesinin bir hakkın içimizde belirmemesi, korkusuzluk buna ciddi bir endişedir. Bu manileri, bu engelleri bertaraf etmedikten sonra, İnsan o yüce da ulaşamayacaktır. Onun için idi ki, yüzde yüz hakiki mü'minliği ruhunda yaşayan insan, o ölüme gülerek gidiyordu. Bu onun içindir ki, o mü'minliği yüzde yüz yaşayamayan insan bir yerden, kendi saadeti, huzur ve evraklarının saadet, huzuru torunlarının saadet ve huzuru, bahis mevzu edildiği yerde, dinden tavizde bulunma, durumu hemen doğmaktadır. Dini hayatı ve dine hizmeti terk etme meselesi, vahit mevzu olmaktadır. Şam önlerinde kadınıyla erkeğiyle savaşan bir cemaat var. Her şeyin dökülmesi gereken mevsimi idrak etmiş bir cemaat var. Her şeyini döktüğün zaman her şeyi bulabileceksin felsefesine inanmış bir cemaat var. Bittiği yerde yeniden var olacaksın felsefesine inanmış bir cemaat var. Yanıp tahtıya dayandığın zaman yerinde senin Fızır Esenler yanacak hakikatına inanmış bir cemaat var. Eban atılan bir okla demirler ve zırhlar içinde kendisine ok atan, bir muharibin attığı okla sinesinden yaralanarak şehit düşer. Hanımı kavle yanında hazır bulunmaktadır. Başını dizine kor ona şöyle seslenir, ''Efendi birkaç dakika sonra, sen aziz kılacak şehit kanlarıyla Resulullah'a kavuşacaksın, selamlarımı ulaştır, benden evvel gidersen arkandan geldiğimi de bilersin diyor. Ve yerinden kaptığı gibi kaptığı kalır. ve düşman mahalibini gözünden vuruverir. Kendisi de arkadan gider, dediği gibi kocasına kavuşur. Efendi bu istikamette hayatı istihkara sevk eden neydi? Ve kadının içinde vefat etmiş kocasına bu türlü dem tutturan şey neydi acaba? Bu türlü destan meydana getirten şey neydi acaba? Ahiret arzusunun bir hakkın işte uyanmış olması ve bunun yanı başında dünya ve mafyanın hafife alınması, istihkar edilmesi, günümüzde pek çoklarının mabudu ve totemi olan şeylerin onları bu büyük hakikata tırmanırken engelleyip mani olması. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ciddi terbiye görememiş, yeni müslümanlığa girmiş bir kısım kimseler, sahabinin arkasından gelen bir kısım kimseler, bütünü değil bir kısım kimseler, Resul i Ekrem'in köyünü kana irine buarlar Ve bu hengame içinde Raşid halifelerin üçüncüsü, göğsünü gelmekten, bağrını açmaktan, bütün bu fitne ateşlerinin bağrında söndürülmesine çalışmaktadır. Seyidine Hazreti Osman Peygamber köyünde ilk defa kan döken insan ben olmayayım. Askerim vardır, bu şakileri, bağileri dağıtabilirim. Fakat üç beş gün sonra Resul-i Ekrem'in yanına gittiğim zaman bana Osman sen benim köyümde kan mı döktürdün dersen ne derim ben diyordu. Onun için evi hata ediliyordu sesini çıkarmıyordu. Hasan ve Hüseyin efendilerimiz kapının önünde, kalkan kılıçlara kalkan diye kollarını kullanıyor, onu korumaya çalışıyorlar. Fakat günlerden bir gün kapı, duvar arkadan yarılacak, içeriye girilecek ve şehit edilecektir. O gece diyor ben Resul i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem'i alemi manada gördüm. Seksenlik yaşlı insan, Resul i Ekrem'in zinnureyn dediği insan, iki nurlu insan, Kur'an-ı Kerim okumakla tenevvür etmekte duvarı yarıldığı zaman o gece alemi manada Resul Ekrem Vesselam'ı görüyor. Bütün zeltebe ve ihtişamıyla cennet nimetleri içinde Resul Ekrem Vesselam'ı görüyor. Turfanda ziyafetler var sofrasında Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın. ve Ömer var Resul Ekrem'in sofrasında. Enbiya-i tofra kurmuş başka tarafta oturuyorlar. Ve Osman adım adım o sofraya doğru yaklaşıyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem derin bir tahassür, derin bir telaħuf içinden. Ataşuka ya Osman, seni susuz mu bıraktılar ya Osman? Evini ateedip de sudan mahrum ettiler. Sen Medine'nin kuyusunu yani paran'dan almıştın. Medine halkına suyu sen getirmiştin. Hayatının son dakalarını yaşadığın devrede, seni senin getirdiğin sudan mahrum ettiler. Nam ya Resulallah dedim, diyor. Hasaruka ya Osman, evini hatam ettiler. Nam ya Resulallah. Bizimle iftar etmek ister misin ya Osman? Nam ya Resulallah dedim. Elin uzattı, gaybi bir kova, bana bir su takdim etti alemî manadım. Kalkıp da, uykudan gözlerini açtığı zaman hanımını anlatıyor. Hala içtiğim o suyun, İçimde meydana getirdiği esinti'liklerime kadar hissetmekteyim. Hissetmek, لَا <gülüyor> اَذْ مَوْبَعْدَهُ اَبَدًا Sırrının içinde çalkalandığı bir sudur. Kevser havzından gelmiş gibi ebedi susuzluğu kesen bir sudur. Evet ya Resulallah, seninle iftar etmek isterim. Duvar yarılıp da içeriye girdiklerinde hiç mukabele etmemiştim. فَسَيَكْف۪ي كَهُمُ اللّٰهُ اَيَتِ Allah onların hakkından gelecektir, man manasını ifade eden ayetin üzerine. Damla damla kanı dökülürken fütursuzdum. Zira geçen Ekrem'e söz vermiştim. O sofranın burcu burcu kokusu burnunun ucundaydım. Tüllenip tüllenip sofra gözünün önüne geliyordum. Ebu Bekir ve Ömer iştiyatla onu orada bekliyorlardı. Ve Ekrem'de Ramazan günü. Ya Osman ailenle iftar etmek isterse yoksa bizimle mi? Seni tercih ederim ya Resulullah demiştim. Ayaklarına kapananların yanı başında, hanımının yanı başında, büyük bir saltanat ve devletin yanı başında, Raşid Halifelerin üçüncüsü bugünkü Türkiye'nin 50 katı bir devlete sahiptim. Bütün bunlara seve seve tekmeği bulan, bulan Hazreti Osman, Seyyidin Hazreti Osman Zünnureyn radıyallahu anh hayatı istihare ederken Hangi duygularla istihkar ediyordum? Nasıl aşabiliyordu bunların? Nasıl kendine gülen şeylere yüzünü çeviriyordu, sırtını dönüyordum? Nasıl kanat alıyor ve doğru uçuyordum? İçinde ebed arzusu vardı. Bu arzuya Allah'ın cennet diye cevabı vardı. Ve cennetin içinde türlenmesi vardı. Onun imanı vardı. Hayata ait her şey bu istikamette istikrar ediliyordu. Günümüzün insanına Osman olma düşüyor, günümüzün insanına Eban olma havle olma düşüyor. Cennet arzusunun işte tutuşturulması düşüyor, şehadet arzusu ve iştiyakı düşüyor, hayat ve hayata ait her şey istikrar düşüncesi düşüyor. Yoksa bu boyunduruğu yerden dünya perestlerin kaldırması mümkün değildir. Madde karşısında serfur edenlerin kaldırması mümkün değildir. Ev evlatı yal diyenlerin, han hamam diyenlerin, bir yerde apartman bir yerde villa yapmak isteyenlerin, servet kovar bacası oynayanların bu boyun yerden kaldırması mümkün değildir. Bunu kefeni boynunda insanlar kaldıracaktır. Gittiği zaman kendisi için kefen arananlar kaldıracaktır. Evinde hasırı dahi bulunmayanlar kaldıracaktır. Eline geçen her şeyi bu yıkık binanın... Eksiğinde, yediğinde, yıkıklarında kullananlar kaldıracaktır. Bu boyunduru kalkacaktır. Siz kaldırmasanız da Allah kaldıracağı yaratacaktır. Fakat kaldırmayanlar sefil ve derbeder olacaktır. Ben de sizi bir şeye davet ediyorum. Bu gibisine yarış yapmak isteyenler yarışa girsinler. وَفِذَا لِكَفَلْ يَتَنَافَسِلْ مُتَنَافِسُونَ Büyük dava maraton istiyor. ...bu büyük dava zihkte yumruk kuracak kimse istiyor... ...bu büyük dava hipotrumda koşturacak at istiyor... ...üstünde suhar istiyor... Maharib istiyor, mücadil istiyor... ...gönül istiyor, diz istiyor, dizde derman istiyor... ...üç asırdan beri Hz. Muhammed'in boyunduruğu yerden... ...üç asırdan beri Kur'an yerden... ...üç asırdan beri İslam yerde ve derbeder. Üç asırdan beri o gömülü yeryüzünde Müslümanlık yok. Yirminci asırda bunun kalkması lazım. Bunu kaldıracak cemaat sırtındaki küçük de atması lazım. Elifamı <gülüyor> yani hamama atması lazım. Varlık atması lazım. Varlık kavgasını atması lazım. Bu noktada varlık sırrına erecek. Allah'ı ve Resulullah'ı bulacak. Evet, Şerefle gittiniz, Resulullah'a selam söyleyiniz, biz de arkadan geliyoruz, geliyoruz bu boyunduruk kaldırarak geleceğiz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, asırlardan beri müterakim mesuliyeti idrakla, Allah hakikat gamz edenler sizler zira Üç asrın bağır yükünün altından kalkma, diz derman ister kuvvet ister, Kalp ver ister. Allah bu bizler ister serfiraz kılsın. Bizi üç asırdan beri böyle iki müklüm gezmeden kala eylesin. İki müklüm geziyorduk bu durumdan bizleri kala eylesin. Elâinne ahsenel kelem ve aglera'l-nezam. Kelâmullâhil melikil azizil allâm. ve teala fil kelem. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا صدق الله العظيم Barakallahu lana ve cemil mu'minin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi hamden kamilen kemâ emar. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû en-nebiyül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 وسلم مجسما كثيرا الى يوم الحش والقرار واحشرنا معهم رتكه من